Şeyh Galip'ten bir beyit geldi ve beyitin de üç ayrı yorumu geldi. Hocam böyle bir şey olmaz. Yani üç, üç ayrı yorumu deyince hocam niçin biz bunu daha evvel konuşmadık hiçbir programda dedim. Ya söz hiç oraya gelmedi ki hiç dedi. Gelmedi. Bugün söz, söz şimdi oraya geldi Emreniz hocam. Emriniz olur. Şeyh Galip merhumun o beyitini ve Emre. üç ayrı yorumu bir alabilir miyiz sizden? Nasıldı? Galip merhum bir dikkat kesilin lütfen. Ekran başında belki şu an seyredenler ne bileyim çay getiriyor, koşturuyor, belki teravihten yeni gelmiş, açın bir televizyonu başka şeyler başladı Bir şöyle bir dinginlik. Şuna bir kulak verin ne olur. Osmanlı medeniyetinin aslında şu beytin üç ayrı yorumu müthiş anlatacağım. Hocam buyur. Yedi beyitli düştür redifli galip merhumun en meşhur gazellerinden biridir. Düştü. Yedi beytte de bir şeylerin düşüşünü anlatır. Gehi, bu beyt, bahse konu olan beyt Gehi ziri serde destikeh ayağı koltuğunda düşe kalka hastayı kam deri lütfi yare düştü Bakıyoruz, mana bir Bir sarhoş anlatılıyor Meyhane şarap dedik ya en çok bahseden Ben diyor, şarap destisi başımın altında Onu içmek için kullandığım kadeh ki eski adlarından biri ayaktır Kadeh koltuğumun altında olarak ara sıra içmek suretiyle düşe kalka e sarboş ya düşer kalkar tabi zavallı yani ayık gezemiyor düşe kalka yarın lütuf kapısına düştü dere lütfi düştü mana bir ama biliyoruz ki başka bir şey kastediyor bu evet. iki desti demişti içine şarap konan kutu şimdi dest el demek malum abdest el suyu abdest dest el malum Ziri serde desti eli başının altında. Geh ayağı koltuğunda, e yaralanmış koltuk değneği, e bu ayağı koltuğunda, eli başının altında, başını bile kaldıramayan hastalık ızdırabıyla düşe kalka yarın lütuf kapısına düştü. hartten dönen bir gaziyi gözümüzün önüne getirebiliriz bir noktada. Ve üçüncü mana, geh zir serde desti, elleri başının altında, geh ayağı koltuğunda... Kade-i ahirede, Kade'deki oturuş. Düşe kalka, düşe kalka, rükû secde, rükû secde. Yarın lütuf hacca gitti, yarın lütuf kapısına düştü. Ömür boyu secdelerle, rükûlarla düşe kalka. Yahu, hikaye uzundur. Yedi yaşındasınızdır, köyün imamı sizi... Ayak kabalıkta kabul eder. içeri almaz. Çocuk camiye girmesin diye siz oracıkta eşikten içeriye kah girdi, kah girmedi secde eder. Düşe kalka yarın lütuf kapısına doğru ilk adımlarınızı atarsınız. Giderek büyürsünüz. Ön safa gelirsiniz bir gün. Teravih namazında bir aradan keder ilk anlarsınız. Önünüzde kabristan var. Yol göründü. Allahu taşı oradan gözükür. Düşe kalka gittiğimiz düşe orası kalka, oraya dedi. kadar ben geldim. Oraya yani kadar. ömrü boyunca can namazlar kılarak hac yoluna gitti, düşe kalka, düşe kalka, yarın lütuf kapısına, veytullah'a düştü. Uzun bir hikayeyi şair, kendi hassasiyetine evet. böyle ifade koydu. Abi hocam oldu. muhteşem oldu. Yani bunu bunu duymak çok güzel oldu. Programda iyi. İyi ki hatırladık ve ne güzel oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ederim.